Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Mezalim ve gasib Ve Yüce Allah'ın Şükhaldi O zalimlerin yapacaklarından Allah'ı gafil zannetme sakın O bunlara ancak öyle bir gün için geciktiriyor ki o gün gözler şaşkınlıkla belerip kalacaktır hepsi de başlarını dikerek koşacaklar gözleri kendilerine bile dönüp bakmayacak. Kalplerinin içi ise müthiş korkulardan dolayı akıldan bomboştur. İnsanlara o azabın kendilerine geleceği günün tehlikesini anlat için o gün zalimler ey Rabbimiz bizi yakın bir müddete kadar gerektir de senin davetine icabet edelim. Peygamberlere tabi olanım diyeceklerdir. Halbuki daha evvel dünyada kendinize Hiçbir zavallı yoktur diye yemin etmediniz misiniz? Siz, atla Semit kavimleri gibi nefislerine zulmedenlerin diyarında da yerleştiniz. Onların neler yaptığımızı sizin için apaçık meydana çıktı. Size bu hususta birçok misaller de gösterdik. Hakikat onlar Peygamber'e karşı bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Halbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara ait nice nice cezalar vardır. Öyle ise sakın Allah peygamberlerine olan vaadinden cayar sanma. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. İbrahim Sûresi 42'den 47. ayetlere kadar. Ayetteki mukni Rûsîm Rafi Rûisim yani baştanlı yükselticiler demektir. El-Meknûî vel-Meknûh'u ikisi de bir manaya yani yükseltici manasındadır. Mücahid, Muhtun, mûdîm nazar yani bakışı devam ettirenler demektir. Muhtun, Mûsrîm yani surat ediciler diye tefsir edilir demiştir ve kalpleri hevadır yani bomboştur, akılları yoktur demektir. 1. Zulmün kısas yapılması babı. Ebü Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamette müminler cehennemden yani cehennem üzerine kurulmuş sıratta kurtuldukları zaman cennetle cehennem arasındaki köprüde hapsoldular. Burada dünyada aralarında bulunan ufak tefek zulümlerden birbirlerine hakkını vererek hesaplaşırlar. Bu küçük lahlardan da paklanıp araları arındıkları zaman bunların cennete girmelerine izin verilir. Muhammed'in nefsi yedinde olan Allah'a yemin ederim ki o müminler herhangi biri, cennetteki meskenini dünyada yaşadığı meskeninden daha iyi bilir ve kılavuzsuz bulur. Ve Yunus İbni Muhammed şöyle dedi bize Şeyban da İbni Diyameden tahsis etti o şöyle demiştir bize Ebu Mütevekkil tahsis etti. İki, Yüce Allah'ın haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir. Kud Suresi 18. ayet kavli babı. Bana Katane Safwan İbni Muhriz El-Mazini'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ben bir çevresinde Abdullah İbn Ömer'in elimden tutup giderken birisi geldi de İbni Ömer'e Resulullah'ın Necve yavaşça söz söylemek hakkındaki beyanatını nasıl işittim? Bunu lütfen bildirir misin? dedi. İbni Ömer de şöyle dedi. Resulullah'tan işittim ki o şöyle buyuruyordu. Muhakkak Allah kıyamet günü mümini yaklaştırır ve onun üstüne şefkat kanadını ve koruma perdesini koyar da onu mevkıf halkın gözünden örter. Ey kulum işlediğin fulan günahı biliyor musun? Fulan günahı biliyor musun? diye sorar. Mümin de ey Rabbim diye bütün günahlarını takrir ve itiraf ettiği ve içinde helak olduğuna kanaat geldiği zaman Allah ey kolum, aleyhimdeki bu günahları dünyada hastan gizledim. Bugün de senin lehine bunları mağfiret ediyorum buyurur. Bu müminin hasenat desteri sağından kendisine verilir. Kafirlere, münafıklara gelince, onlar içinde peygamberlerden, meleklerden birçok şahitler işte bunlar. Rablerine karşı ortak uydurarak yalan söyleyenlerdir. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine olsun derler. Üçüncü bak. Müslüman, Müslümana zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz. Salime'de Abdullah İbn Ömer radiyallahu haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslüman'ın din kardeşidir. Müslüman, Müslüman'a zulmetmez. Müslüman, Müslüman'ı tehlikede ve musibette terk etmez. Her kim Müslüman kardeşinin hacetinde bulunursa, Allah da onun hacetini yerine getirir. Her kim bir Müslüman'dan bir keder, bir darlık giderip onu ferahlatırsa, Allah da onu kıyamet günü kederinden bir kederini giderip ferahlatır. Her kim bir Müslüman'ı dünyadaki aybını örterse, Allah da onu kıyamet gününde örter. Dördüncü bab. Kardeşine zalim iken de, mazlum iken de yardım et. Hümeyid et tabir Enes İbni Malik'ten işitmiştir. Enes radıyallahu anh şöyle diyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen kardeşine ister zalim olsun, ister mazlum olsun, yardım et, buyurdu. Enes radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey mümin, sen mümin kardeşine zalim iken de mazlum iken de yardım et, buyurdu. Sahabiler, ya Rasulullah, şu mazlum olan kişiye yardım edebiliriz. Fakat o zalime nasıl yardım ederiz diye sordular. Resulullah, zalimin iki elinin üstünü tutarsın. Yani onu zulmünden men edersin buyurdu. 5. Mazlum'a yardım babı. el eşas İbn-i Süleym dedi ki, ben Muaviye İbn-i Süvey'den işittim. O şöyle dedi, ben el İbn-i Azib'den işittim. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yetiş şey emretti ve yeni şeyden men deyip emrettiği şeyler olarak şunları zikretti. 1- Hastayı ziyaret etmek. 2- Cenazeyi arkası sıra takip edip cenaze namazını kılmak. 3- aslan kimseye ''Elhamdülillah'' derse ona karşı ''Yerhamdüke Allah'' ''Allah sana merhamet eylesin'' demek. Selam almak, zulmedilmişse yardım etmek, davetçinin hayrı dav davetine icabet etmek. Davetinin hayırlı davetine icabet etmek. Verilen sözü edilen yemini reddetmeyip hamur etmek ve dönmemektir. Ebû Musa El-Eş'ari radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin müminet dayanışması parçaları birbirine bağlayıp kuvvetlendirilen bina gibidir buyurdu. Bu Dayanışmayı göstermek için parmakların arasını birbirine yaklaştırdı. 6- <gülüyor> Zalimden intikam almak bağlı. Çünkü zikri ulu olan Allah'ın şu sözleri vardır. Allah çirkin sözün alıyla söylenmesini sever. Zulme uğrayanlar başka. Allah her şeyi işitici hakkıyla bilicidir. Onu bilirler ki kendilerine tekallük ve Zulüm vakı olduğu zaman en birliğiyle yardımlaşıp intikam alırlar. İbrahim en şöyle demiştir. Selef Müslümanlara bir tecavüz bu konuda Müslümanların bir tecavüz bağrı tarafından zelil kılınmalarını çetin görürlerdi. Düşmanı tepelemeye muhtedir olunca da bazıdaki kötülüklerinin hesabını sormayıp affederlerdi. Yedi. 7 mazlumun zalimi affetmesi bağlı. Çünkü Yüce Allah'ın şu kabirleri vardır. Eğer bir hayrı açıkça veya açıklar veya onu gizlerseniz yahut fenalığı da affederseniz şüphe yoktur ki Allah çok bağışlayıcıdır. Her şeye hakkıyla kadirdir. İsa Suresi 149. ayı. Kötülüğün karşılığı ona denk kötülük bir misillemedir. Fakat kim affeder barışı sağlarsa mükafat Allah'a aittir. Şüphe yok ki Allah zalimleri asla sevmez. Kim, kim kendine yapılan zulüm ardından her halde hakkını alırsa artık bunlar aleyhine mesuliyet bir yol yoktur. O yol ancak insanlara zulmetmekte, yeryüzünde haksız olarak tekallübe kalkmakta olanlara karşıdır. İşte bunlar, bunların hakkı pek acıklı bir azaptır. Bununla beraber kim sabreder, suçları örterse, bağışlarsa, işte bu şüphesiz ve elbet azın olacak işlerdendir. Allah kimi şaşırtırsa, bundan sonra onun hiçbir koruyucusu yoktur ve zalimleri göreceksin ki, onlar azabı gördükleri zaman, Dünyada geri dönmeye bir yol var mı diyeceklerdir. Şuhara Suresi 40-44. Ayetler 8. Bab Zulüm kıyamet gününde zulmetmektir. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zulüm kıyamet gününde zulmet, zulmetlerdir buyurdu. 9. Mazlumun duasından korkulması ve sakınılması babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebevi onuncu Hicret yılında Yemen'e vali ve muallim olarak gönderdi ve Ey Muaz! Asi olsa bile mazlumun duasından sakın. Çünkü Mazlumun duasıyla Allah arasında icabet edici hiçbir engel yoktur, buyurdu. İcabetin ben edeceği hiçbir engel yoktur, buyurdu. Onuncu bab, üzerine haksız alınmış bir şey bulunan bir kimse, bu şeyi hak sahibine halal etmeye kalkarsa, halal etmenin sahip olması için yaptığı zulmü devam eder. Yahut etmez mi? Bahru. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üzerinde bildiğin kardeşinin nefsine yahut manla tecavüzden doğmuş bir hak bulunan kimse dinar ve dirham bulunmayacak. Kıyamet gününden evvel bugün dünyada mazlumdan o hakkı bağışlamasını istesin. Helalaşmadığı takdirde zalimin Salih ameli bulunursa ondan zalimin zulmü miktarı alınır da mazluma verilir. Eğer zalimin hasen, haseneleri bulunmazsa mazlumun seyirlerinden alıp zalimin üzerine yükletilir. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. İsmail İbni Ebi Üveys Makberi ancak kabirler tarafından inmiş olduğu için bu isimle isimlendirildi ve Abdullah dedi ki ve Said el Mahburi, leyl oğullarının O Salih İbn Ebu Said'tir. Ebu Said ismini ise ismi ise On 11. bab Mazlum zulmünden doğan hakkını zalime helal kıldığında artık o haktan dönme yoktur. Hakkın malum olması yahut da cevap veren indinde meçhul olması müsabidir. Ayşe radıyallahu anh'tan Eğer bir kadın kocasının uzaklaşmasından, yatağını terk etmesinden, nafakasında ihmal göstermesinden yahut herhangi bir suretle kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, sur ile aralarını düzeltmekte ikisinde de vebal yoktur daha hayırlıdır. Risa suresi 128. ayet. Ayşe dedi ki, bir adamın nikahından bir kadın, o adam o kadınla kadının yaşlılığından veya ahlakının kötülüğünden dolayı sohbeti çoğaltmak istemez. Ondan ayrılmayı ister halde. Kadın adama, ben sana zevcelik haklarının hususundaki hakkımı helal ediyorum. Beni boşamadan yatağımda beni Serkide bilirsin der. İşte bu ayet bunun hakkında inmiştir. On ikinci bak. Bir kimse diye bir kimseye hakkını tam almak hususunda izin verdiği yahut da halal kıldığı fakat izin verilenin veya halal kılanın miktarını miktarını beyan etmediği zaman, şehit misafet Radiyallahu hastan şöyle demiştir. Resulullah'a içilecek bir şey getirildi. Kendisi bundan bir miktar içti. Sağında bir genç vardı. Sonunda da yaşlılar bulunuyordu. Bu vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gence ey genç kalan içeceği şu yaşlılara vermeme bana izin verir misin diye sordu. Genç sahibi hayır vallahi ya Resulullah senden gelen nasibimi hiçbir kimseye ihsan edemem dedi. Bu cevap üzerinde Resulullah o içeceği gencin Elin içine kuvvetle koydu. 13. Bir arazi parçasına haksız gasp edenin günahı bağlı. Said İbn-i şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim. Kim arzdan bir parça yere haksız zapt ederse kıyamet gününde yerin yedi katı halka gibi onun boynuna geçirilir buyurdu. Ebu Selam'a itti. Abdurrahman İbni Av kendisiyle kavminden bazı kimseler arasında bir husumet meydana geldiğini bu husumeti Ayşe'ye arz ettiğini Ayşe'nin de ona şunları söylediğini tahtısını şu söyledi Ya Eba Selim'e yer kast etmekten çekin. çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim başkasının arzından bir karış miktar bir yere tecavüz ederse kıyamet gününde yedi kat yerden isabet eden toprak o mütecaviz zalimin boynuna halka gibi geçirilir buyurdu. Bize Abdullah İbni Mübarek tahsis edip şöyle dedi. Bize Musa İbni Ukbe Salim'den o da babası Abdullah İbni Ömer'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim haksız olarak başkasına ait yerden bir şey gasp edip alırsa kıyamet gününde o arazi ile yedi kat yere batırılır buyurdu. El Firabri der ki Ebu Cafer'in İbn Hatim Cafer İbn Hatim şöyle dedi Ebu Abdullah El bu İbn Ömer hadisi Abdullah İbn Mübarek'in Horaşan'daki kitabında yoktu. Onu İbni Mübarek Basra'da hadis taliplerine ve ravilerine yazdırdı demiştir. 14. batı bir insan diğer insana bir şey hakkında izin verdiğinde o şey caiz olur. Bize şube Cebele'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Biz Medine'de bazı Iraklılarla bulunuyorduk. O sırada bize kıtlık isabet etmişti. İbn-i de bize hurma yediliyordu. Biz hurma yediğimiz sırada yanımızdan yanımızdan İbn-i geçerdi. Bazı Iraklıların Açlık sebebiyle vurmayı ikişer ikişer yediğini gördü de bize Resulullah hurmayı bir lokmadan çiftleyerek yemekten neyi buyurdu. Belki sizden biriniz mümin kardeşini böyle çift yemeyi izin vermiş ola derdi. Ebu Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan Ebu ayıp denilen bir adamın et satıcısı bir hizmetçisi vardı. Ebu Şubayi, peygamberin yüzünde açlığı gördüğü halde ona hitaben benim için beş kişilik yemek yap. Belki ben beşin beşincisi olarak peygamberi davet edeceğim dedi. Akabinde peygamberi davet etti. Sonra o davetlilere ev sahibinin davet etmediği bir adam takılıp geldi. Peygamber davet evine gelince Ebu Şubayi, Ebu Şahid'e bu zat bize tabi olup geldi. Sen buna izin veriyor musun? Dedi. Ebu Şahid evet izin veriyorum. Buyursun dedi. 15. Yüce Allah'ın halbuki o düşmanların en yamanıdır. Bakara Suresi 204. ayet kavli babı. Bize Ebu Asım İbni Cüreyş den. O da İbni Ebi O da Ayşeden. Radiyallahu anhu tahdis etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki erkeklerin Allah'a en sevirlisi düşmanlıkta kadar bulunandır buyurmuştur. Muhakkak ki erkeklerin Allah'a en sevimsizi düşmanlıkta kadar bulunandır buyurmuştur. 16 Batıllığı bildiği halde batıl bir iş hakkında çekişen kimsenin günahı bağlı. i̇bn Şihat Şihab şöyle dedi. Bana Ur ve i̇bn Zübeyir haber verdi. Ona Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep, ona da peygamberin zevcesi olan annesi Ümmü Seleme. Resulullah'tan şöyle haber vermiştir. Resulullah Ümmü Seleme odasının kapısı şiddetli bir kavga işitti de onlara doğru çıktı ve şöyle buyurdu: Şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım. Zaman olur ki bana sizden iki hasım gelir de bazınız hasken bazınızdan da düzgün konuşmuş olandır. Ben düzgün sözleri doğru sanarak onun lehine hükmedebilirim. Binaenaleyh kimin lehine bir Müslümin veya gayrimüslimin hakkıyla hükmet, hükmettim sen bilsin ki bu hak ateşten bir parçadır. İster onu alsın, ister bıraksın. 17. Çekiştiği zaman facirlik, yalancılık, fasıklık ve asilik yapan kimsenin babı. Abdullah İbni Amr radiyallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört huy her kimde bulunursa halis münafık olur. Yahut dörtten bir huy bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafaklıktan bir hasret mevcut olur. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiğinde vaadinden döner. Bu ahinde yaptığında yaptığı ahdi tutmaz, husumet ve mürafa yaptığı zaman haktan ayrılır. 18. Hakkına tecavüz edilen mazlumun, zalimin malını bulduğu zaman, hakimin hükmü olmadan zalimin malından bizzat hakkını alması babı. İbn-i mazlum kendi malı kadar alır demiş ve şu ayeti okumuştur. Eğer hangi bir ceza ile mukabele edecek olursanız ancak size uygulanan hukumetin misillemesiyle ceza yapın. Sabrederseniz and olsun ki bu tahammül edenler için elbette daha hayırlıdır. Nal suresi 126. ayet. Enzuhri şöyle dedi. Bana ur ve tahsis etti ki Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir Utbe i̇bn Rabia'nın kızı hiç bir kere Resulullah'ın huzuruna geldi de Ya Resulallah şüphesiz Ebru Sufyan çok sıkıcı bir kimsedir ona ait olan maldan ailemize yedirmede bana günah olur mu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örken bir ailenin yiyebileceği miktar ile aile hakkını yedirmede sana bir günah yoktur buyurdu Ukbe ipli anı Radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kere peygambere sen bizi seriye halinde Kazaya gönderiyorsun. Biz de bazen bir kavmin yurduna iniyoruz ki onlar bize misafirperverlik perverlik yapmıyorlar. Bu hususta ne edersiniz diye sorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz bir kavmin beziline inmek istediniz size misafir misafire yakışacak şeyler emredilirse yani güzel kabul gösterilirse o ikramı kabul ediniz. Şayet ikram yapmayı çekinirlerse onlardan yani onların malından misafir hakkını alınız buyurdu. 19. Sakifeler yani sopalar hakkında gelen şeyler bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerin denir saide sofasında oturdular. İbn Abbas şöyle haber vermiştir. Umer İbn Hattab radıyallahuhu şöyle dedi. Allah peygamberinin vefat ettirdiği zaman Ensar Bedü Said'e sofrasında toplanmışlardı. Ben bunu istince Ebubekir'e Ebubeydi kast ederek, Ubeyd'i kast ederek bizimle Ensar kardeşlerimizin yanına gitseniz dedi. Akabinde üçümüz Bedü Said'in sofrasındaki Esas topluluğuna gittik. Yedinci bab. Bir komşu evinin duvarına, öbür komşusuna bir ağaç başı koymaktan ben etmez. Bize Abdullah İbn Mesleme, Malik'ten, o da İbn Şah'tan, o da El-Ağrıç'tan, o da Ebu Hureyla Radiyallahu anh'tan olmak üzere tahsis etti Resulat sallallahu aleyhi ve sellem bir komşu evinin duvarına öbür komşusunu bir ağaç başı koymaktan ben edemez buyurmuştur. Bu hadisi Ebu Hureyde yanındakilere rivayet edince iştenler bunu uzak kayıp başlarının yere doğru eğmişlerdir. Sonra Ebu Hureyde bana ne oluyor ki sizleri ben mekaleden yahut da sünnete yüz çeviricileri olarak görüyorum. Vallahi ben evin duvarına konulacak hatıl başını sizin omuzlarınız arasına korun. evin oldunuz demeyi sürdürmüştür. 21. Yola şarap dökülmesi babı. Enes İklimadis radiyallahu anh şöyle dedi. Ben Ebu Talhan'ın evinde bir içki meclisinde içki dağısıncılık yapıyordum. O gün onların şarap hurma korulu ve vurmadan yapılıp fahiş yerlerde içkiydi derken Resulullah bir bir emretti de o haberli olsun şarap haram kılınmıştır diye dida ediyordu. Ebess dedi ki Ebu Talha bana çık şarapları dök dedi. Ben de çıkıp şarapları döktüm. Ebess dedi ki Medine sokaklarında su şarap gibi aktı. Bu sırada topluluktan <gülüyor> Medine sokaklarında Su gibi şarap aktı. Bu sırada topluluktan bazısı Uhud günlük bir topluluk. Karınlarında şarap olduğu halde öldürüldüler. Bunlar ne olacak dediler. Bunun üzerine Allah'ın şu ayeti indi. İman edip güzel amellerde bulunan kimseler, bundan sonra sakındıkları ve imanlarında sabat ile iyi iyi işlere devam ettikleri, sonra takvalarında ve imanlarında, rusuh buldukları sonra bu takva ve beraber her yaptığını güzel yapan İslam mertebesine erdikleri takdirde haram kılınmazdan evvel taktıklarında üzerlerine bir suç yoktur. Allah güzel hareket edenleri sever. Macide suresi doksan 93. Ayet 22. Bab Evler önüne geniş avullar edinmek ve buralarda oturmanın hükmü bir de yollar üzerinde oturmanın hükmü babı. Ve Ayşe şöyle dedi. Ebu Bekir Mekke'de evinin önünü taşla çevirip bir meçhid edilmişti. Orada açıktan namaz kılardı, Kur'an okurdu. Müşriklerin kadınları ve oğulları birbirlerini ite kaka kalabalıkla onun yanına toplanıp onu hayretle seyrederlerdi. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'deydi henüz Medine'ye hizmet etmemişti. Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler bizim için bundan ayrılma yoktur. Çünkü yollar bizim meclislerimizdir. Oturma yerlerimizdir. Onlar biz işlerimizi konuşuruz. Dediler ve müsaade edildiler. Bunun üzerine Rasulullah. Madem ki sizin için her halde oturma vardır, o halde yola hakkını veriniz buyurdu. Sahabeler yolun hakkı nedir dediler. Resulullah haramdan gözün bak, halka izah vermekten çekinmek, selam verenin selamını almak, iyilikle emretmek, kötülükten ne yetmektir buyurdu. 23 Kendileriyle eza duyulmadığı takdirde yollar üzerinde kuyular kazmanın hükmü babı. Ebu Salih Es-Semman'dan o da Ebu Hureyre radiyallahu anh tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolda yürüdüğü sırada suyunu kendisine şiddetle bastı derken bir kuyu buldu. Hemen kuyuya indime suyundan içti. Sonra çıktı. Orada bir köpekle karşılaştı ki hayvan Susuzluktan dinini çıkarıp soluyor. Yaş toprağı yiyordu. Bu yolcu adam kendi kendine yemin olsun bana erişmiş. Ulan susuzluğun benzeri bu köpeğe de erişmiş dedi. Ve kuyuya indi. Ayakkabısının içine su oldurdu. Köpeği suladı. Bu amelinden dolayı Allah bu kolunu övdü. Ona mağfiret eyledi. Sahabiler, ya Resulallah hayvanları sulamakta bize ecil var mıdır? Dediler. Resulallah her yaş ciğer sahibinin sulamakta ecir vardır, buyurdu. 24. Eza'yı gidermek babı Ve Hennam i̇bn bir Münebi Edir'in kuru şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoldan eziyet verici şeyi gidermen bir sadakadır, buyurmuştur. 25. Evlerin damlarında, üstlerinde ve diğer yerlerinde, öteki evlerde, yukarıdan bakalım ve yukarıdan bakmayan Yüksek oda ve teraslar babı. Usame İbn-i Zeyd Radiyallahu anh söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Medine'nin yüksek evlerinden yüksek bir köşke baktı da sonra sizler benim görmekte olduğum şeyi görüyor musunuz? Ben evlerinizin aralarında dökülen fitne felaket yerlerini şiddetli yağmur senelerinin açtığı yanlar gibi gözümle görüyorum buyurdu. İbnü'ş-Şihab şöyle demiştir. Bana Ubeydullah İbn Abdullah İbn Serv Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'dan haber verdi. O şöyle demiştir. Allah'ın haklarında eğer her ikimiz de Allah'a tevbe ederseniz de iyi. Çünkü ikimizin de kalplerimiz eğildi. Et Tahrim Suresi 4. ayet. Ve buyurduğu peygamberin zincirlerinden ikisinin kim olduğunu Ömer'den sormaya kıslanır dururdum. Nihayet onun beraberinde hac yaptım. Dönerken yolun bir yerinde Ömer saptı. Ben de deriden bir su kabı ile onun beraberinde yoldan saptım. Ömer helaya gitti. Nihayet benim yanıma geldi. Ben de ellerine o su kabından su döktüm. Ona abdest aldı. Ben ey birbirlerinin emiri peygamberin mevcilerinden o iki kadın kimdir ki? Allah onlar için eğer ikimizde Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü ikimizin de kalplerimiz eğildi buyurmuştur diye sordum. Ömer bana hayret ederim ey Abbas oğlu. Onlar hafızayla Ayşe'ydi dedi. Sonra Ömer hadise yönelip onu sevke, sevk ederken sevk ederek şöyle dedi. Ben Ensar'dan bir komşu bile beraber Ben-i Ümeyye <gülüyor> i̇bn Zeyd yurdunda oturuyor idim. Bu yurt Medine'nin avali denilen semtindedir. Bir şey öğrenmek ümidiyle peygamberin yanına nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy ve diğer şeylere dair ne diyorsam hamerimi komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. Ve Kureyş topluluğu kadınlara galebe ediyorduk. Medine'ye ensar üzerine geldiğimizde bir de gördük ki onlar kadınları erkeklerle galebe eder bir kalın. Derken bizim kadınlarımız ensar kadınlarının edebinden almaya başladılar. Bir gün ben karıma karşı bağırdım. O da bana cevap verdi. Ben onun bu bana söz döndürüp cevap vermesinden hoşlanmadım, azarladım. Bunun üzerine o şunları söyledi benim sana karşı mırıldanmamı hiç münasip görmüyorsun. Vallahi peygamberin renceleri bile ona karşı mırıldanıyorlar ve birisi o gün, o gün geceye kadar peygamberin yanına uğramıyor dedi. Karımın bu sözleri beni üzüttü. Ben onlardan kim bunu yaparsa perişan olur, büyük günah işlemiş olur dedim. Sonra elbisemi üzerime topladım, yani giydim. Hafsa'nın yanına girdim ve ona ey Hafsa siz neden herhangi biriniz bütün gün ta geceye kadar Allah elçisine dargınlık eder mi dedim? O evet dedi. Ben o kadın perişan olmuş ve zarar etmiştir. Her biriniz kendisine Allah'ın Resulü'nün öfkesinden dolayı öfke etmesinden emin mi bulunuyor? Bu yüzden helak oluyorsunuz. Sen Allah'ın Resulü'ne karşı çok istekte bulunma. Ona karşı herhangi bir şey hususunda söz döndürme, yarışına girişme. Ona darılıp ondan ayrılma, ayrı durma. Bir ihtiyacın meydana çıkarsa onu benden iste. Ve sakın arkadaşının Resulullah'a senden daha güzel, daha sevgili olması seni aldatmasın. Ömer Ayşe'yi kastediyor. Ve biz o sırada kastanlılar bize karşı kaza etmek için atlarını lalatıyorlarmış diye bir havacı alıyorduk. Arkadaşım kendi nevbetinde peygamberin yanına indi ve yatsı vaktinde döndü. Kapıma şiddetli bir vuruşla vurdu ve o uyuyor mu dedi. Ben korktum hemen. Onun yanına çıktım. O büyük bir iş meydana geldi dedi. Ben nedir? O kasstanlar mı geldi dedim. Hayır. Fakat ondan daha büyük ve daha uzun Resulullah'ın kadınlarını boşamış dedi. Kuba dedi ki: "Hafsa isteğine ulaşmadı ve ziyana uğradı ben. Bunun yakında olacağını zannediyordum. Elbisemi üzerime topladım ve peygamberle beraber sabah namazını kıldım. Peygamber bir kaç basamakla çıkılır kendisine ait bir meşrubi şerbetlik deniler. Sekili bir hücreye girdi ve Orada yalnız kaldı. Ben Hafsa'nın yanına girdim. Gördüm ki ağlıyor. Ben Seni ağlatan nedir? Ben seni sakındırmış değil miydim? Resulullah sizleri boşadı mı dedim. Hafsa bilmiyorum. O işte ta şu meşrubede dedi. Bunun üzerine mescide çıktım ve binberin yanına geldim. Gördüm ki binberin etrafında bir takım kimseler var. Bazıları ağlıyorlar yanlarında biraz oturdum. Sonra vicdanımdaki duygun bana galebe etti. Peygamberin içinde bulunduğu o Meşrube'ye geldim. Peygamberin siyah kuşağına Rümer için izin istemedim. İçeriye geldim. Peygamberle konuştu. Sonra çıktı ve seni Peygamber'e söyledim. Bir şey demedi. İstedi. Oradan ayrıldım. Nihayet mescitte Minber'in yanındaki topluluğun beraberinde oturdum. Sonra yine vicdanımda hissettiğim bir şey bana kalabey etti. geldim. O evvelki gibi söyledi. Ben yine minberin yanındaki topluluğun beraberinde oturdum. Sonra yine vicdanımda hissettiğim bir şey bana kalabey etti. Tekrar Uşağı geldim ve Umer için izin istemedim. Uşak bir öncekinin benzerini söyledi. Ben de döndüm giderken baktım. Uşak beni çağırıyor. Resulullah sana izin verdi dedi. Bunun üzerine huzuruna girdim. Baktım ki Resulullah bir hasırın kumları üzerine yan yatmış. Kendisiyle hasır arasında bir döşek yok. Kumlar vücudunu yan tarafından iz yapmış. Kendisi içi hurma rifi doldurmuş. Deriden bir yastığa dayanmış idi. Kendisine selam verdi. Sonra ayağa dikilerek kadınlarını boşaltın mı dedim. Gözünü bana doğru yükseltti de hayır dedi. Sonra ben yine ayakta dikilerek Resulullah hoşnutluğa dönüyor mu? Yahut da onun kalbini hoş edecek veya öfkesini sakinleştirecek bir söz söyleyeyim mi diye bakılarak şöyle dedim. Ya Resulullah eğer beni düşünürsen bilirsin ki ben biz Kureyş topluluğu kadınlara galebe ediyor idik. Sonra bir kalıp üzerine geldik ki kadınları onlara galebe ediyorlar. Ben bu sözü söyleyince peygamber gülümsedi. Sonra ben şöyle dedim, eğer beni düşünürsen bilirsin, ben hafızların yanına girdim de sakın arkadaşının peygambere senden daha güzel ve daha sevgili olması seni aldatmasın. Ayşe'yi kastediyor dedim. Peygamber bir daha gülümsedi. Ben onun gülümsediğini gördüğüm zaman hemen oturdum ve gözümü kaldırıp evin içine baktım. Vallahi evin içinde tabaklanmamış üç hayvan derisinden başka gözü döndürecek hiçbir eşya görmedim. Bunun üzerine ben ya Resulallah Allah'a dua et de ümmetine genişlik versin. Çünkü Farslar ve Romanlara genişlik verilmiş. Onlara dünya ihsan olunmuş. Halbuki onlar Allah'a ibadet etmiyorlar dedim. Bunu söyleyince dayanmışken doğruldu da sen bir şek içinde misin ey Hattam oğlu. Onlar boşlukları ile hoşlukları ile dünya hayatında peşin verilip gerçekleştirilen birer kavimdir. Ben de ''Ya Resulallah benim için istifade ediverdim. İşte Peygamber Hafsa Aişe'ye açıkladığı zaman, o sözden dolayı ayrılıp inzivaya çekilmiş ve kadınlarla küsmüş olduğundan ötürü bir ay kadınların yanına girmeyeceğim demişti bu zaman içinde Allah peygamberini azarladı. tarih suresi 1 ve 4. ayetlerde. 29 gece geçince Resulullah Ayşe'nin yanına girdi ve Ayşe ile başladı. Ayşe ona ya Resulullah sen bizim yanımıza bir ay girmemeye yemin etmiştin. Halbuki biz 29. gecenin sabahında olduk. Ben bu geceleri hakkıyla sayıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde yemin ettiğim ay 29'dur. İşte bu ayda 29 oldu buyurdu. Ayşe dedi ki takip edin bu ay yer ayeti, Ahzab 28 29 ayeti ahzap 28-29 indirildi. Peygamber ilk kadın olarak benimle başladı ve şöyle dedi ben sana bir emir anlatacağım. Cevap hususunda acele etmemenden dolayı sana bir terzeniş yoktur. Ta ki Eber Evin'le danışırsın. Ayşe dedi ki, hati biliyorum ki Eber bana senden ayrılmamı emretmezler. Sonra Peygamber şöyle dedi. Allah şöyle buyurdu. Ey Peygamber, sevgilerle şunu söyle. Eğer siz dünya hayatında ve onun zihniyetini, hayatını ve onun zihnetini istiyorsanız, gelin size boşama bedellerini vereyim de Hepinizi güzellikle sarı, sarı vereyim. Yoksa eğer Allah'ı ve Resulü'nü ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah, içinizde en güzel hareket edenlere pek büyük mükafatlar hazırlamıştır. El-Ahraf suresi 28-29. ayetler. Ben de, ay, ben bunun hakkında mı en ben danışacağım? Ben elbette Allah'ı ve Resulü'nü ahiret yurdunu isterim, dedim. Sonra Rasulullah bütün Kadınlar böyle muhayyye kıldı. Onlar da hep Ayşe'nin dediği gibi söylediler. Evet radiyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarından bir ay ayrı kalmaya yemin etti. Ayarı da yarılmıştı. Bu sebeple kendisine ait yüksek bir odada oturdu. Akabinde Ömer geldi ve kadınlarını boşadın mı diye sordu. Resulullah hayır, lakin ben kadınlardan bir ayrı kal, kalmaya yemin ettim dedi. 29 gece sonra orada kaldı, sonra o yüksek odadan aşağıya indi de kadınlarının yanına girdi. 26. Devesinin mescid önündeki taş döşemelik üzerine yahut ve mescidin kapısına bağlayan kimse bağlı. Ebu'l mütevekkil en ben nazi tahsis edip şöyle dedi. Ben Cabir i̇bn Abdullah'a geldim. O şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Ben de deveyi taş taşımeliğin kenarına bağladım da onun yanına girdim ve işte dedim. Peygamber dışarı çıktı ve deveyi döndürmeye ona yaklaşmaya başladı. Para da deve de senindir buyurdu. 27. Bir kalbin çöplüğü yanında durma ve işemenin cevabı bağlı. Huzeyfe İbn Yaman radiyallahu anh yemin olsun ki ben Resulullah'ı gördüm dedi. Yahut da şöyle dedi. Yemin olsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ensardan bir kavmin süpürün tümüğüne geldi ve ayakta işedi. 28 Yolda bir damı ve insanlara eziyet veren herhangi bir şeyi alıp da yol atan kimsenin sevabı, babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam bir yolda yürüdüğü sırada bir diken dala buldu ve onu yoldan aldı. Bundan dolayı Allah o kulu övdü. Yahut da amelini kabul etti de onu mağfiret eyledi. 29. bab. Halkın gelip geçeceği Yolun genişliği hususunda ihtilaf ettikleri ki bir tane yol aralığında olacak genişliktir. Sonra da o genişliğin sahipleri bina yapmak istedikleri zaman o yol, o genişlikten yedi zira olarak bırakılır. İbn-i Abbas'ın olan İklim'e şöyle dedim. Ben Ebu Hureyre radiyallahu işittim. O arazi sahipleri geniş ve işlek bir yol miktarı hakkında ihtilaf edip çekiştikleri zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 zira olarak hükmetti. 30. Sahabenin izni olmadan bir şeyi açıktan zorla almaktan nehi babı. Ve Ubade İbn-i Samit radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yağmacılık yapmamaya beyatlaştık demiştir. En Abdullah İbni Yezid Radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cemre ve Kahren kişinin malını almaktan, kulak, burun, dudak kesmek gibi çirkin ukubet cezası uygulamaktan nehi buyuruldu demiştir. İbn Şihab ebubekir Bekir İbni Abdullah o da Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre Radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cinayken kişi zina ederken kamil bir mümin olduğu halde zina edemez. İçki içen, içki içerken kamil bir mümin olarak içki içemez. Hırsız çalarken kamil bir mümin olarak çalmaz. Halkın gözü önünde yağmacılık eden kimsenin de yağmacılık ettiği sırada kamil bir mümin olarak çabukluluk edemez. İddişahat dedi ki Said İbn-i Ebu Seleme i̇bn Abdullah, Ebu Hureyre'nin, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere, bundan önceki Ebu Bekir hadisinin benzerini tahsis etti. Ancak bunda çabukluluğu sözü yoktur. El-Kirabri şöyle dedi, ben müellifin çağırtçısı olan Ebu Cafer'in el-i şunu buldum. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi, zina edici zina ederken, bir mümin olarak zina etme sözünün tefsiri, imanı kast ederek ondan sökülüp koparılır demektir. 31. Haçın kırılması ve domuzun öldürülmesi babı. En zuhri tahtis edip şöyle dedi, bana sahip bir i yap haber şöyle dedi, Ebu ile Radiyallahu anh, Resulullah'tan şöyle buyurduğunu işitti, Meryem oğlu, İsa sizin içimizde hükümde adil bir hakim olarak inmedikçe, bir kırmadıkça, domuzu öldürmedikçe, çizgiye vergisini kaldırmadıkça, mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmaz buyurmuştur. 32. Bak İçinde şarapları bulunan kırılır mı? Yahut da şarap tulumları yırtılır mı? Birisi bir kut, yahut da bir haç yahut da bir tambur yahut tahtasıyla faydalanmayan bir şey kırsa hükmü nedir? Tazmin eder mi? Yahut ceza, caiz olur mu? ve kadı Şuray kırılmış bir tambur davası getirildi de Şuray o hususta bir şey hükmetmedi. Yani kırıcısına bir borç hükmetmedi. Selam'a İbn-i Ekber şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kazanesinde tutuşturulmuş bir takım elbiseler gördü. Bu ateşler ne üzerinde? Yakılıyor diye sordu. Sahabeler, evcil eşeklerin etleri üzerinde dediler. Peygamber, o etleri dökünüz kaplara kırınız buyurdu. Sahabeler, etleri döküp kapları yıkasak olmaz mı dediler, kapları yıkayınız buyurdu. Ebu Abdullah el şöyle dedi, İsmail İbni Ebu Elif'in nasmı ve onun harfiyle el-humoru enesliye şeklinde söylerdi. Allah İbn-i şöyle demiştir. Mekke'nin fetih günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harame girdi. Halbuki kânenin etrafında ibadet için dikilmiş, kurşunla tutturulmuş 360 put vardı. Peygamber elindeki değnekle bunları dırtıyor. Hak Hakkânı batıl zeval buldu şüphesiz ki, batıl daim zeval bulucudur. İsra Suresi 81. ayetini okuyordu. Ayşe, Ayşe, kendisine ait bir masa veya raf üzerinden üstünde canlı hayvan resimleri bulunan perde edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu söküp yırttı. Ayşe bu yüz yırtık perdeden iki küçük topan yastık yaptı. Bu iki yastık evde bulunurdu. Peygamber bunların üzerine otururdu. 33. Malı önünde dönecek kimse bağlıdır. Abdullah İbni Ömer radiyallahu şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O şöyle buyurdu. Balını muhafıza uğrunda öldürülen kimse şehittir. 34. Bal Bir kimse bir çanak yahut da başkasına ait olan herhangi bir şeyi kırdığı zaman onun benzerini yahut becelini mi öder? Evet şöyle demiştir. Bir hacı peygamber kadınlarından bağırsının yanında bulunuyordu. Bu sırada müminlerin amalarından birisi bir hizmetçisiyle içi yemek dolu bir çanak gözermişti. Belki Ayşe bir eliyle çanakı vurdu ve çanakı kırdı. Çanak kırılıp itiye bölündü. Peygamber hemen iki parçayı birleştirdi ve yemeği tekrar içine koydu. Orada bulunanlara yiyiriz buyurdu. Onlar yemeği bitirdiğinceye kadar elçi olan hizmetçiyi kırık alı koydu. Sonra yerine sağlam çanak verdi ve kırık alı koydu. Ve İbnu Ebi Meryem dedi ki bize Yahya ibni Eyüp haber verdi. O şöyle dedi. Bize Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kahdis etti. 35. Band. Bir şahs diğer şahsa ait bir duvar yıktığı zaman onun benzerini bina etsin. Ebu Hureyla radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. İsrailoğulları içerisinde Cüreyş denilen ruhban bir adam vardı. Cüreyş bir kere savunmasında namaz kılarken annesi geldi ve onu çağırdı. Cüreyş Anasına cevap vermekten çekindi. Ama cevabı mı vereyim? Yahut da namaza devam edeyim? Deyip tereddüt etti. Anası onu üç defa çağırdı. halde namaza devam etti. Sonra anası ona geldi. Ya Allah bu oğluma fahişe kadınların yüzlerini göstermedi ki onun canını alma diye ilendi. Füneyt Aslında bulunduğu sırada bir kadın gelip ben Cüleyci muhakkak bir çöreceğim dedi. Kendisini Cüleyci arz etti ve onunla konuştu. Cüleyci zina teklifini kabul etmeyince bu kızgın kadın bir çobana gitti ve kendini ona teslim etti. Kadın bu cinsi temastan doğan bir oğlan doğdu. Kadın bu çocuğunun Cüleyci'den olduğunu Cüleyci'den olduğunu söyledi. Bunun üzerinde halk Cüneyc'e geldiler ve savunmasını, savunmasını yıktılar. Kendisini aşağıya indirdiler, söylediler. Cüneyc abdest alıp da kıldı. Sonra çocuğun yanına geldi ve ey oğul senin baban kimdir diye sordu. Çocuk çobandır diye cevap verdi. Bu garip hadiseyi gören Halk Cüneyc'e senin savunmanı altından yapacaktır. Cüneyc hayır ancak eskisi gibi çamurdan yapılır dedi.